Elikanlı bir izleyicimiz diyor ki iyi yayınlar ben evlenmeyi düşünmüyorum e hocam dinen bir mahsuru var mıdır demişler. Yani bir sakınca olur mu? Evlenmeyi düşünsün, aklı başında bir kız bulsun ama bizim kızlar günümüzde elektrik almakta sıkıntılı oluyorlar. Yani bir türlü elektrik alamıyor erkek çocukları. Biraz elektrik işini düzelsinler derim. Yani elektrik alamadım. Ya alamadın ama ya o elektrik adi talih bir meseledir. Tamam muhabbet olsun, ülfet olsun da elektrikten ziyade bakacağınız şey o çocuğun anne babasına bakın diyorum ben size. Yani gençlere tavsiyem talip olduğunuz kızın annesine bakın. Talip olduğunuz erkeğin anne babasına bakın. Onlar dürüst namuslu insanlarsa... Beyefendi yahut hanımefendi de çok anormal bir tip değilse o elektriği fazla problem yapmayın. Evet deyin ve bu izdivaç gerçekleşsin. E, evlenmeyi düşünsün bu kardeşim. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam e, evleniniz çoğalınız buyurmuş. O vasiyet o tavsiyeye mutlaka uymak lazım. E, eğer şer'i bir mazereti yoksa e, ne demek o şer'i mazeret onu baksın etsin. Ki karşı tarafa zarar vermek şeklinde izah edilir o. Mesela ahlakı bozuk bir adam evlendiği takdirde karşıya zarar verecekse yahut bir takım sıkıntıları olan bir adam hmm. evlilik neticesinde kızcağıza zarar verecekse onun evlenmesi mikro kabul edilmiş. Bu tarzda değildir bu yavrumuz. Ne yapsın? Ee, elektrik alabileceği anne babası temiz bir kızcağız yahut Evlatla kızsa eğer beyefendiyle ile bu izdivacı gerçekleştirmesi elbette güzel olur.